Peygamberle Tevessül Duası Osman bin Huneyf radıyallahu anh'unun merfu hadisinde, ama birisinin gözünün şifa bulup iyileşmesi için dilekte bulunması üzerine, Resulullah kendisine güzel abdest ve güzelce iki rekat namazdan sonra, Allahümme inni eseluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyike Muhammedin nebiyir rahmeti sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah. İnni tebeccetü bike ila Rabbi fi haceti hadihi li tuqta li. Allahumme Duasını okumasını emretmiştir. Ama güzelce aldığı abdest ve kıldığı namazdan sonra bu duayı okuyunca gözü şifa bulmuştur. Yani Allahumme gerçekten ben senden isterim. Rahmet Nebisi olan peygamberin vesilesi ve şefaat ile sana yöneliyorum. Ey Allah'ın Resulü, şu ihtiyacımın, ihtiyacı neyse diliyle söyler, giderilmesi için senin yardımınla Rabbime yöneldim. Allahümme, onu benim hakkımda şefaatçi kıl demektir. Nebiyike Muhammed'in, Nebiyir rahmeti sallallahu aleyhi ve selleme. Rahmet nebisi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin vesilesi ve şefaatiyle sana yöneliyorum. Deyişi zamanında Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin nurunun çadır ve zırh gibi kendisini kuşattığını zihninde tasvir etmekte gerek.